5. Bölüm Adeta kusursuz bir sabahtı. Paptan çıktığım zaman kendimi yeni bir bilgisayarda duvar kağıdı olarak kullanılan, aşırı derecede işlenmiş bir fotoğrafın içindeymiş gibi hissettim. Ustaça eskitilmiş konakların uzandığı sokaklar biraz ileride yerini kıvrılarak göğe kadar yükselen kayadan duvarlarla iç içe geçmiş yemyeşil çayırlara bırakıyordu. Bütün bu manzarayı hızla sürüklenen bembeyaz bulutlar tamamlıyordu. Fakat bütün bunların ötesinde, evlerin, çayırların, küçük birer pamuk heyva gibi kıpırdaşıp duran koyunların yukarısında uzaktaki sırtı adeta birer dil gibi yalayan soğuk sis öbeklilerini görebiliyordum. Orası bu dünyanın sona erip, soğuk, nemli ve güneşsiz bir dünyanın başladığı yerdi. Sırta tırmandığım zaman sağınağa tutulmuştum. Bekleneceği gibi lastik çizmeleri giymeyi unutmuştum. Yol hızla derinleşen bir çamur deryası haline gelmişti. Fakat biraz ıslanmayı, o tepeyi aynı sabah için ikinci kez tırmanmaya kesinlikle tercih ederdim. Dolayısıyla sert damlalardan korunmak için başımı öneyip güçlükle ileriye doğru yol aldım. Biraz sonra kulübenin yanından geçerken, belli belirsiz bir sülüyet halinde, soğuktan dolayı içeri doluşan koyun sürüsünü gördüm. Ardından sis yüzünden sessiz bir hayaleti andıran bataklığı geçtim. O sırada Cairn Müzesi'nin 2700 yaşındaki sakin aklıma geldi. Kim bilir bu çamurların altında onun gibi keşfedilmemiş, ölümün hapsettiği kaç insan vardı. Kim bilir daha kaç kişi Cennet'i bulmak uğruna burada canını vermişti. Bataklığı geçerken serpiştiren yağmur çocuk yuvasına vardığım zaman sağınağa dönüşmüştü. Vahşi doğayı andıran bahçede oyalanmamın bir anlamı yoktu. Ayrıca evin uğursuz görünümü, beni yutacakmış gibi duran kapısız giriş, Yağmurdan kabarmış ve adım attıkça esneyen döşeme tahtaları üzerine kafa yoracak da değildim. Gömleğimi sıkıp suyunu süzdüm. Ardından başımı sağa sola sallayarak sulara silkeledim. Olabildiğince kurduğum zaman, ki aslında pek kurmamıştım, araştırmaya başladım. Neyi araştırdığımdan pek emin değildim. İçinde mektuplar bulunan bir kutu mu? Dedemin adını kazadığı bir duvar mı? Bunların hiçbirisi bana olası gözükmüyordu. Eski gazete yığınlarını kaldırdım. Sandalyelerle masaların altına baktım. Korkunç bir sahneyle, mesela yangından kapkara olmuş, paçavralar içinde birbirine dolanmış iskeletlerle karşılaşmayı hayal ediyordum. Gel gelelim iç mekandan çok dışarı yandıran odalardan başka bir şey bulamadım. Nem, rüzgar ve pislik yüzünden odaların gerçek görünümünden eser kalmamıştı. Zemin kattan umut yoktu. Merdivenlerin yanına geldiğim zaman artık buraya kullanmak zorunda olduğumu biliyordum. Tek sorun şuydu. Yukarı mı çıkacaktım, aşağı mı inecektim? Üst kata çıkmanın kötü yanı, kaçmam gerektiği takdirde, burada yaşayanlardan veya hortlaklardan ya da endişe içindeki zihnimin yaratabileceği herhangi bir tehlikeden, bir pencereden aşağı atlamak dışında fazla bir seçenek bulunmamasıydı. Alt katta da aynı sorun vardı. Üstelik burası karanlıktı. Ve yanımda el feneri yoktu. Bu nedenle üst kata çıkacaktım. Basamaklar ağırlığıma sarsıntı ve gıcırtılardan oluşan bir senfonu ile karşı koymakla birlikte göçmediler. Sonunda üst kata çıktığımda buranın en azından bombonun etkisiyle darmadağın olmuş zemin kata göre bir zaman kapsülü gibi olduğunu fark ettim. Yer yer dökülmüş duvar kağıdıyla kaplı koridörü dizilmiş odalar şişilacak derecede iyi durumdaydı. Bir iki tanesini kırık pencerelerden sızan yağmur nedeniyle küf kaplamış olsa da diğerlerinin içindeki eşyaları yeni gibi görünmekten sadece bir toz tabakası koymuştu. Bir sandalyenin sırtına gelişi güzel asılmış ve yer yer küflenmiş bir gömlek, bir komitinin üstündeki ufak tefek çatlaklar gibi ayrıntılar vardı. Her şeyin çocukların bıraktığı gibi kaldığına, zamanın öldükleri gece durduğuna inanmak kolaydı. Bütün odaları dolaşarak içindekileri bir arkeolog gibi inceledim. Bir kutunun içinde çürümekte olan tahta oyuncaklar, bir pencerenin kenarında binlerce gün ışığa maruz kalmaktan renkleri solmuş pastel kalemler, şatafatlı bir hapishanenin müebbet mahkumlarını andıran bir bebek evi içindeki bebekler, gösterişsiz kütüphanenin rafları sürekli nemden dolayı bel vermişti. Kitaplardan birini alıp okumaya niyetlenmiş gibi parmağımı ciltlerinin dökülmüş sırtlarında gezdirdim. Raflar Peter Pan ve Gizli Bahçe gibi klasikler, tarihin içinde unutulmuş yazarların hazırladığı tarih kitapları, latince ve Yunanca ders kitaplarıyla doluydu. Bir köşeye birkaç eski sıra kümelenmişti. Buranın dershane olduğunu anladım. Herhalde öğretmenleri bayan pregnindi. İki kanatlı ağa bir kapıyı açmaya çalıştım. Ancak kapı kolu şiştiği için kıpırdamıyordu. Biraz gerilip omzumla hızla bandım. Kapanın kulak tırmalayıcı bir gıcırtı ile açılmasıyla birlikte yüzü koyun yere kapaklandım. Ayağa kalkarken bir yandan da etrafıma bakınıyordum. Burası bayan Pringlin'den başkasına ait olamazdı. Duvardaki apliklere yerleştirilmiş mumların üzerini saran örümcek ağlarıyla, kristal şişelerle dolu aynı tuvalet masasıyla, meşeden yapılmış devasa akaryolasıyla burası uyuyan güzelin şatosundaki odaları andırıyordu. Kadının burada geçirdiği son geceyi gözümde canlandırmaya çalıştım. Gece yarısı siren sesini duyarak telaşla yorganın altından çıkmış, uyku serseme bir halde paltolarını giymeye çalışan çocukları toparlayıp alt katı indirmiş olmalıydı. Acaba korkmuş muydu diye düşündüm. Uçakların yaklaştığını duymuş muydu? İçim tuhaf bir his kaplamıştı. Birilerinin beni izlediğini hayal ettim. Belki çocuklar hala buradaydı. Duvarların içinde kalmışlardı. Bataklıktaki çocuk gibi zamana karşı konulmuşlardı. Belki çatlakların, budak deliklerinin arasından beni gözetliyorlardı. Bitişikteki odaya geçtim. Pencereden içeri zayıf bir ışık sızıyordu. Açık mavi renkli duvar kağıdından kalkmış parçalar, tozlu yorganlarla kaplı yatakların üstüne doğru sakmıştı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde dedemin bu adada kaldığını anlamıştım. Beni neden buraya gönderdin? Görmemi istediğin şey neydi? Derken yatan birinin altında bir nesne fark edince eğilip baktım. Eski bir bavul vardı. Bu senin bavulun muydu? İlk yaşamından koparılırken, annenle babanı son kez görüp trene binerken elinde bu bavul mu vardı? Bavulu dışarı çekip yırtık pırtık hale gelmiş deri kayışlarını yokladım. Kayışlar kolayca açıldı ancak bavulun içinde ölmüş bir böcek ailesinden başka bir şey yoktu. O anda ben de kendimi bombaş hissettim. Aynı zamanda üstüme tuhaf bir ağırlık çökmüştü. Sanki gezegen çok hızlı dönüyordu. Yoğunlaşan yer çekme beni aşağı çekiyor gibiydi. Birden dermansız kalınca yatağa oturdum. Belki bu onun yatağıydı. Pek açıklayamadığım bir nedenden ötürü leş gibi yorganın üstüne uzanıp gözlerimi tavana diktim. Geceleri burada yattığın zaman neler düşünüyordun? Sendeki kabuslar görüyor muydun? Ağlamaya başlamıştım. Ailen öldüğü zaman haberin oldu mu? Onları kaybettiğini hissettin mi? Ağlamam iyice artmıştı. Ağlamak istemiyordum ama elimde değildi. Kendimi tutamıyordum. Bu yüzden hep kötü şeyleri düşünüyor, düşündükçe daha çok ağlıyordum. Artık öyle ağlamaya başlamıştım ki, hıçkırıklar arasında güçlükle nefes alır olmuştum. Dedemin annesiyle babasının ölene kadar nasıl açlık çektiğini düşünüyordum. Tanımadıkları bir takım insanlar ondan nefret ediyor diye, Cılız bedenleri fırınlara atılıp yakılmıştı. Hayatlarına zehre kadar önem vermeyen bir pilotun bir düğmeye basması yüzünden bu evde parçalanıp yanan çocukları düşündüm. Büyük babamın ailesinin ondan nasıl koparıldığını, bu nedenle babamın nasıl babası yokmuş gibi büyüdüğünü, şimdi benim nasıl stres ve kabuslardan muzdarip olduğumu, şu anda yok olmaya yüz tutmuş bir evde tek başıma oturup ağladığımı, aptalca döktüğüm sıcak gözyaşlarının gömleğimi nasıl ıslattığını düşünüyordum. Hepsi 70 yaşında acı çeken bir insanın zehirli bir miras gibi bir şekilde bana geçmiş anıları ve herhangi bir türden hesaplaşma, cezalandırma veya öldürmek şöyle dursun hepsi ölmüş olduğu için savaşamayacağım canavarlar yüzündendi. En azından dedem asker olmuş ve onlarla savaşmıştı. Ben ne yapabilirdim? Ağlamam geçtiği zaman kafam zonkluyordu. Gözlerimi kapatıp hiç olmazsa bir an ağrısı geçsin diye ovuşturmaya başladım. Sonunda ellerimi kaldırıp gözlerimi tekrar açtığımda odayı mucizevi bir değişim kaplamıştı. Pencereden içeri ince bir güneş ışığı vuruyordu. Kalkıp kırık pencerenin yanına gittim. Dışarı baktığımda hem yağmur yağdığını hem güneş açtığını gördüm. Bu tuhaf meteorolojik durumun adı konusunda herhalde fikir birliği yoktur. Çok ciddi söylüyorum. Annem bu olaya öksüzün gözyaşları der. Ardından Ricky'nin bu tür havaya nedenini hatırlayınca Şeytan karısını dövüyor. Güldüm ve biraz rahatladım. Derken kısa bir süre sonra, bulutların ardına saklanmak üzere olan güneşin odada aydınlattığı bölgede, daha önce görmediğim bir şey fark ettim. Yan taraftaki yatağın altından bir sandık, ya da en azından ucu gözüküyordu. Yatağın yanına gidip sandığın tam olarak görünmesini engelleyen yorganı havaya kaldırdım. Yatağın altında büyük ve paslı bir asma kilitle kapatılmış, Kocaman ve eski bir gemici sandığı duruyordu. Herhalde boş değildir diye düşündüm. İnsan boş bir sandığı kilitlemez. Sandık sanki aç beni diye bağırıyordu. İçim sır dolu. İki yanından tutup çekmeye çalıştım. Yerinden kıpırdamadı. Bu kez daha sert asılsam da bir santim bile oynamadı. Acaba gerçekten ağır olduğu için mi kıpırdamıyordu? Yoksa onlarca yıldır biriken toz ve nem yüzünden yeri mi kaynamış diye düşündüm. Ayağa kalkıp birkaç kez tekmeleyince içinde bazı şeyler hareket eder gibi oldu. Ardından bir soba veya buzdolabını hareket ettirir gibi her seferinde bir kenarından çekerek yatağın altından tamamen çıkardım. Sandıktan boşalan yerde parantez gibi bir şekil kalmıştı. Asma kilde asılıp hızla çektim. Ne var ki üstünü kaplayan kalın pas tabakasına rağmen kaya gibi sağlam görünüyordu. Kısa bir an anahtarı aramayı düşündüm. Odanın içinde bir yerde olsa gerekti. Fakat onu bulmak için saatler harcayabilirdim. Üstelik kilit öyle çürümüş görünüyordu ki anahtarın işe yaraması şüpheliydi. Geriye tek seçenek olarak kilidi kırmak kalıyordu. İşe yarayacak bir şey ararken yan odalardan birinde kırık bir sandalye buldum. Bacaklardan birini çekip kopardım ve bir cellat gibi havaya kaldırarak en sert şekilde art arda kilide vurmaya başladım. Sonunda sandalyenin bacağı kırıldı. Ve elimde paramparça olmuş kısacık bir sap kaldı. Daha sağlam bir şey bulmak için odaya bakındığım sırada bir kalyonanın kenarından çıkmış demir bir parmaklık buldum. Birkaç sağlam tekme indirmemle birlikte parmaklık takırdayarak yere düştü. Bir ucunu kilidin arasına sokup öbür ucundan asıldım. Hiçbir şey olmamıştı. Barfiks yaparmış gibi bütün kuvvetimle parmaklığa asıldım ve ayaklarım yerden kesildi. Bunun tek sonucu sandığın biraz gıcırdamasından ibaretti. Aklımı kaçırmak üzereydim. Sandığı tekmeleyip gücümün her zerresiyle parmakla asıldım. Boynumdaki damarlar fışkıracak gibi olmuştu. ''Açıl lanet olası! Açıl gerizekalı sandık!'' diye bağırdım. Nihayet öfkemin bir hedefi vardı. Ölmüş dedemin sırlarını açıklamasını sağlayamasam da bu eski sandığın içindeki sırları zorla ele geçirecektim. Derken parmaklık elimden kaydı ve boylu boyunca yere uzandım. Sırt üstü yattığım yerde tavanı seyredip soluklanmaya çalışıyordum. Dışarıda öksüzün gözyaşları sona ermiş, yağmur bildiğimiz şekliyle, hatta öncekinden daha hızlı yağıyordu. Bir balyoz veya demir testeresi bulmak amacıyla kasabaya gitmeyi düşündüm. Fakat bu cevaplamaktan hoşlanmayacağım sorular doğurmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Derken aklıma parlak bir fikir geldi. Sandığı kırmanın bir yolunu bulursam kilitle uğraşmama gerek kalmayacaktı. Gerek benden, gerek gelişi güzel bulduğum adetleri kullanırken zorlanmama yol açan az gelişmiş kol kaslarımdan daha güçlü ne vardı? Yerçekimi. Sonuçta evin ikinci katındaydım. Sandığı bir pencereye kaldırabileceğimi hiç sanmıyordum ama merdiven sağanlığının başındaki parmaklık uzun zaman önce kırılmıştı. Yapmam gereken iş sandığı koridoru sürükleyip Buradan aşağı itmekti. İçindekilerin darbeye dayanıp dayanmayacağı başka bir sorundu ama en azından içine ne olduğunu öğrenecektim. Sandığın arka tarafına çömelip koridora doğru itmeye başladım. Birkaç santim hareket ettikten sonra metal ayağı yumuşak zemine saplandı ve yerinden kıpırdamamakta inat etti. Kararlı bir şekilde öbür tarafa geçip iki elimle kilidi sıkıca kavrayarak geriye doğru çektim. Büyük bir şaşkınlık içinde sandığın tek hamlede neredeyse bir metre ilerlediğini gördüm. Gel gelelim bu aklı başında bir çalışma şekli değildi. Sürekli çömelip kıçımı yerde sürmek zorunda kalmam. Ayrıca sandığı her çekişime metalin tahtı üzerinde çıkardığı kulak tırmalayıcı sesine eşlik etmesi sinir bozucuydu. Neyse ki çok geçmeden sandığı odadan çıkarmış, sağınlığa doğru karış karış oda oda sürüklüyordum. Kanter içinde kalmış bir vaziyette... Kendimi sandığın yankılanan sürüklenme ritimine kaptırmıştım. Nihayet sahanlığa kadar gelmeyi başarmıştım. Pek nazik olmayan son bir humurtuyla sandığı sahanlığın başına kadar çektim. Artık kolayca kayan sandık birkaç itişten sonra tam kenarda sallanmaya başladı. Tek bir dokunuş onu aşağı göndermeye yetecekti. Fakat onca zahmetin ödülü olarak aşağıda paramparça olduğunu görmek istiyordum. Ayağa kalkıp aşağıdaki loş odanın zeminini görebileceğim şekilde dikkatle kenara yaklaştım. Ardından nefesimi tutup sandığı ayağımın ucuyla hafifçe ittim. Sandık bir an tereddüt eder gibi tam kenarda sallandı. Ardından ağır çekimde gösterilen güzel bir bale hareketini andırırcasına havada taklalar atarak aşağı düştü. Ortalığı inleten müthiş çarpma sesiyle birlikte ev temelinden sarsılmış gibi sallandı. Aşağıdan öyle yoğun bir toz bulutu yükselmişti ki yüzümü örtmüş ve ortalık yatışana kadar koridorun dibine çekilmek zorunda kalmıştım. Bir dakika sonra sağlığım başına dönüp aşağı baktığım zaman onca ümit ettiğim parçalanmış tahta yığını değil de döşemede sandık şeklinde bir delik görünce hayal kırıklığına uğradım. Sandık dost doğru bodruma düşmüştü. Alt kata koşturup buzun üstündeki delikten bakar gibi karın üstü uzanıp açılan yarıktan aşağı baktım. Sandıktan geriye kalanlar 5 metre aşağıda, toz bulutu ve karanlığın içinde görünüyordu. Devasa bir yumurta gibi darmadağın olan sandığın parçalarıyla döşemenin parçaları birbirine karışmıştı. Yüzlerce küçük kağıt parçası etrafa saçılmış durumdaydı. Anlaşılan sonunda yine bir kutu dolusu mektup bulmuştum. Fakat gözlerimi kısıp dikkatle bakınca kağıtların üzerindeki şekiller, yüzler, vücutlar dikkatimi çekti. İşte o zaman onların mektup değil, fotoğraf olduğunu anladım. Onlarca fotoğraf vardı. Müthiş heyecanlanmıştım. Derken aynı hızla buz kestim. Çünkü aklıma kötü bir şey gelmişti. Aşağı inmek zorundaydım. İç içe geçmiş odalardan oluşan bodrum öyle karanlıktı ki, gözüm bağlı vaziyette dolaşmaktan farkı yoktu. Gıcırdayan basamaklardan aşağı inerek gözüm karanlığa alışır muduğuyla bir süre bekledim. Ne yazık ki o karanlığa gözün alışması olanaksızdı. Aynı zamanda bir kimya laboratuvarının malzeme dolabını hatırlatan keskin kokuya da alışmayı umuyordum ama öyle bir şans yoktu. Dolayısıyla gömleğimin yakasını burnuma çekip ellerimi öne uzattım. Ve başıma bir aksilik gelmemesini dileyerek usulca dolaşmaya başladım. Sert bir cisme takılınca az kalsın yere düşüyordum. Camdan yapılma bir nesne yerde yuvarlandı. Şimdi koku daha da kötüleşmişti. Karanlıkta bir takım varlıkların beni beklediğini aklımdan geçirdim. Canavarları ve hayaletleri aklımdan çıkarsam fayda vardı. Yaz eminde bir delik daha olsaydı cesedimi asla bulamazlardı. Derken bir deha pırıltısıyla aklıma en yakın kapsama alanına 10 mil uzaklıkta olmasına rağmen yanımda taşımaya devam ettiğim cep telefonumu kullanmak geldi. Bir tuşa dokununca ekranda cılız bir ışık belirdi. Karanlığı zar zor aydınlatan cihazı Yere doğru tuttum. Kırık parke taşlarıyla kaplı zemin fare pisiyle doluydu. Telefonu yana doğru tutunca zayıf bir yansıma fark ettim. Biraz yaklaşıp telefonu sağa sola gezdirdim. Karanlığın içine cam kavanozların dizili olduğu raflarla dolu bir duvar belirdi. Tozla kaplı boy boy, çeşit çeşit kavanozların içi bulanık sıvıda yüzen pelte görünümlü nesnelerle doluydu. Aklıma mutfaktaki meyve ve sebze dolu patlamış kavanozlar geldi. Belki burası ısı daha sabit olduğundan bunlar sağlam kalmıştı. Biraz daha yaklaşıp dikkatle bakınca bu nesnelerin meyve sebze değil organ olduğunu dehşet içinde fark ettim. Beyinler, kalpler, akciğerler vardı. Evde imal edilmiş bir tür formal dehid içinde saklanan bu organlar o berbat kokuyu açıklıyordu. Ağzımı kapatıp karanlıkla tökezleyerek duvardan uzaklaştım. Aynı anda hem iğrenmiş hem afallamıştım. Burası nasıl bir yerdi? O kavanozlar çocuklara dolu bir yuva da değil, ancak tekinsiz bir tıp okulunun bodrumunda rastlanabilecek türdendi. Portman bu bina hakkında onca güzel şey anlatmasaydı, Bayan Piregin'in çocukları organ ticareti yapmak için kurtardığını düşünebilirdim. Kendimi biraz toparlayınca biraz ileride bir ışık daha fark ettim. Bu telefonumun yansıması değil, dışarıdan sızan zayıf bir ışık hüzmesiydi. Herhalde sandığın açtığı delikten geliyordu. Duvarların barındırabileceği diğer tehlikelerden uzak durmaya çalışıp gömleğimin yakası altından soluyarak dikkatli ilerledim. Işığı takip ederek bir köşeye dönüp tabanın kısmen göçtüğü küçük bir odaya girdim. Delikten vuran gün ışığı paramparça döşeme tahtalarıyla cam kırıklarından oluşan ve üzerinden hala toz dumanları yükselen bir yığını adınlatıyordu. Küçük halı parçaları Kurtulmuş et öbekleri gibi oraya buraya savrulmuştu. Bu yanının altından göçükten sağ kurtulmaya başarmış küçük ve kemirgen bir karanlık dünya sakininin minik ayak sesleri işitiliyordu. Bütün bu keşmekeşin ortasında parçalanmış sandık yatıyordu. İçinden fırlayan fotoğraflar konfeti gibi etrafa savrulmuştu. Uzun tahta parçalarının paslı çivilerle dolu kalasların üstünden adımlarımı atarak dikkatle enkazın içine girdim. Sis çöküp, yığının içinden bulabildiğim fotoğrafları ayıklamaya başladım. Fotoğrafların üstündeki tahta ve cam parçalarını temizlerken, kendimi bir kurtarma ekibinin üyesi gibi hissediyordum. Tavandan geriye kalan kısım her an üstüme çökebilirdi. Bu nedenle içimden bir ses, acele etmemi söylediği halde, fotoğrafları incelemekten kendimi alamıyordum. İlk bakışta, bütün aile albümlerine görülebilecek türde fotoğraflara benziyorlardı. Plajda oynayan insanlar, Arka bahçede oturmuş, gülümseyen yüzler vardı. Adanın muhtelif yerlerine çekilmiş manzaraların yanı sıra tek ve çift olarak poz veren bir sürü çocuk fotoğrafı mevcuttu. Rastgele çekilmiş fotoğrafların yanında, fon önünde poz vererek çekilmiş fotoğraflar görülüyordu. Poz verenlerin kucağında sabit bakışlı oyuncak bebekler vardı. Geçen yüzyılın başından kalma, tüyler ürpertici bir alışveriş merkezinde poster fotoğrafı için poz verir gibiydiler. Aslında bana ürpertici gelen kucaklarındaki zombi bebekler veya çocukların tuhaf saç kesimleri ya da hiç gülümsememeleri değildi. Fotoğraflara daha dikkatli bakınca yüzleri bana daha tanıdık gelmeye başlamıştı. Dedemdeki eski fotoğraflarla, özellikle pro kutusunun içinde sakladığı fotoğraflarla aynı korkunç havayı paylaşıyorlardı. Sanki hepsi aynı adam tarafından çekilmişti. Örneğin insanın gözüne sokacak kadar kötü boyanmamış bir okyanus dekoru önünde poz vermiş iki genç kız vardı. Tuhaf olan resmin kendisi değil kızların poz verme şekliydi. İkisi de sırtlarını objektife dönmüştü. İnsan fotoğraf çektirmek için onca zahmete ve masrafa katlandıktan sonra o zamanlar stüdyoda portre çektirmek pahalıydı. Objektife sırtını neden dönerdi? Aklımdan enkazın içinde aynı kızların bu kez yüzleri dönük Pişmiş kalle gibi sırıtırken çekilmiş fotoğrafını bulabileceğim geçti. Diğer fotoğrafların üzerine tıpkı dedemin bazı fotoğrafları gibi oynanmıştı. Bir tanesinin tek başına bir kız bir mezarlıktaki havuza bakıyordu. Fakat suyun üstüne iki tane kız yansımıştı. Bu fotoğraf bana Portman dedemdeki şişenin içine hapsolmuş kız resmini hatırlattı. Fakat burada uygulanan karanlık oda tekniği öbürü kadar göze batmıyordu. Bir diğer fotoğrafta... Vücudunun üst kısmı arılarla kaynadığı halde, insanı kaygılandıracak derecede sakin görünümlü bir delikanlı vardı. Burada hile yapmak kolay olsa gerekti. Dedemdeki, alçıdan yapıldığı çok belli olan kaya parçasını kaldıran çocuğun fotoğrafı gibiydi bu da. Sahte kaya, sahte arılar. Portman dedemin burada tanıdığı bir çocuktan, içinde arılar yaşayan çocuk, bahsettiğini hatırlayınca ense tüylerin diken diken oldu. Ağzını her açışta birkaç tanesi dışarı kaçar demişti. Fakat hak istemedikçe asla sokmazlar. Aklıma tek bir açıklama geliyordu. Dedemdeki fotoğraflar şimdi parçalanmış vaziyette önümde yatan sandıktaki fotoğraflarla aynıydı. Yine de iki kaçığın resmini bulana kadar bundan emin değildim. Farbala yakalı ve maskeli iki çocuk birbirlerine kurdele yedirir gibi poz vermişti. Kabuslara malzeme sağlama dışında maksatlarının ne olduğunu bilmiyordum. Kimdi bunlar? Sadamozajist balilerinler mi? Her neyse. Portman dedemde aynı çocukların resmi olduğunu kesinlikle hatırlıyordum. Daha birkaç ay önce Pro Kutusu'nun içinde görmüştüm. Bu tesadüf olamazdı. Demek dedem bana gösterdiği ve bu evde tanıdığı çocuklara ait olduğuna yemin ettiği fotoğrafları gerçekten bu evden getirmişti. İyi ama bu durumda sekiz yaşındayken bile şüphelenmeme yol açan bu fotoğraflar gerçek miydi? Ya onları eşlik eden fantastik masallar? Bunların bir tekinin bile doğru, kelimenin gerçek anlamıyla doğru olması akla hayale sığmayacak bir durumdu. Yine de hayat izinin kalmadığı, hayaletlerle dolu bu evin loş ışıklı ve tozlu bu odasında, belki diye düşündüm. Birden yukarıdan bir yerden sert bir gürültü koptu. Öyle fena ötmüştüm ki, Elimdeki bütün fotoğrafları yere düşürdüm. Kendi kendime ev yerine yerleşiyor dedim ya da göçüyor. Tam fotoğrafları toplamak için eğildiğim anda bir çatırdı daha duyuldu. O anda yukarıdaki delikten sızancılız ışık ortadan kayboldu ve zifiri karanlığın içinde kaldım. Biraz sonra ayak sesleri ardından konuşmalar duydum. Ne konuştuklarını anlamaya çabalasam da duyamadım. En küçük hareketimin etrafındaki yıkıntıyı gürültüyle harekete geçirmesinden korkarak yerimden kıpırdamadan durdum. Duyduğum korkunun mantık dışı olduğunu biliyordum. Muhtemelen o sersem repçi çocuklar yine bir eşek şakası yapmıştı. Yine de kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Ve hayvani bir üçgidi bana sessiz olmamı buyuruyordu. Bacaklarım uyuşmaya başlamıştı. Elimden geldiğince sessiz davranarak, Tekrar kan akışını sağlamak için ağırlığımı bir bacağımdan öbürüne verdim. Yığının içinden küçük bir parça yuvarlanarak dışarı çıktı. Fakat o sessizlikte sanki büyük bir gürültü koparmıştı. Yukarıdan duyulan sesler kesildi. Ardından tam başımın üstündeki döşeme gıcırdadı Ve küçük bir alçı yağmuru tepeme döküldü. Yukarıda her kim varsa yerimi tam olarak biliyordu. Nefesimi tuttum. Bir kız sesi duydum. ''Eyip, sen misin?'' Galiba rüya görüyordum. Kızın tekrar konuşmasını beklesem de uzun bir süre, uzaklarda bir yerde binlerce parmağın, masayı vurmasını andırırcasına çatıyı döven yağmurdan başka bir ses duyulmadı. Derken tepemde bir fener yanarak ortalığı ışığa boğdu. Başımı yukarı çevirip baktım. Parçalanan tavanın etrafına toplanmış, yarım düzüne çocuk bana bakıyordu. Nereden olduğunu çıkaramasam da onları bir yerden tanıyordum. Hayal meğer hatırlanan bir düşteki yüzleri andırıyorlardı. Onları daha önce nerede görmüştüm ve dedemin ismini nereden biliyorlardı? Derken aklım başıma geldi. Üstlerindeki kıyafetler galler için bile tuhaftı. Bembeyaz yüzleri ciddiydi. Önümde yere saçılmış fotoğraflardaki yüzler tıpkı yukarıdaki çocuklar gibi gözlerini bana dikmişti. O anda anlamıştım. O çocukları fotoğraflarda görmüştüm. Konuşan kız beni daha iyi görebilmek için ayağa kalktı. Elinde tuttuğu titrek ışığın kaynağı bir fener veya mum değil, sanki çıplak bir ateş topuydu. Cildinden başka bu ateş topuna değen bir cisim yoktu. Onun fotoğrafını göreli daha beş dakika olmamıştı. O fotoğrafta tıpkı şimdi olduğu gibi görünüyordu. Hatta avuçlarında aynı tuhaf ışık vardı. Benim adım Jacob demek istedim. Sizi arıyordum. Gel gelelim çenem sanki yuvasından çıkmıştı. O yüzden ben de gözlerimi onlara dikmekten başka bir şey yapamadım. Kızın suratı asıldı. Herhalde çok berbat görünüyordum. Yağmurdan sıçan gibi ıslanmış, ardından bütün üstüm başım tozla kaplanmıştı. Ve bir enkazın ortasına çömelmiş vaziyetteydim. Bu kız ve diğer çocuklar bu çukurda her ne bulmayı umuyorsa o ben değildim. Aralarında bir müddet mırıldandıktan sonra ayağa kalkıp çobucak dağıldılar. Onların ani hareketi benim düzelmeme yol açmıştı. Sesime tekrar kavuşarak beni beklemeleri için bağırdım. Ne var ki çoktan kapıya doğru koştukları, üstümdeki tabağında çıkardıkları gürültüden belliydi. Enkazın içine dikkatle yürüyüp, leş gibi kokan bodrumun içine körlemesine hareket ederek merdivene doğru ilerledim. Zemin kata çıktığımda çaldıkları gün ışığı bir şekilde geri gelmişti. Ancak onlar ortalıktan kaybolmuştu. Kapıdan dışarı fırlayıp parçalanmış tuğla basamaklardan bahçeye indim ve durun, bekleyin diye haykırdım. Ne var ki hepsi gitmişti. Nefes nefesi bir vaziyette bahçeyi ve ormanı ararken bir yandan da kendime küfrediyordum. Ağaçların arasından bir çatırtı sesi geldi. Geri dönüp o tarafa bakınca dalların örttüğü kısımda bir an bir hareket gördüm. Beyaz bir elbisenin eteğiydi bu. O kızı görmüştüm. Arkasından fırlayıp ormana daldım. Kız patikadan koşarak kaçmaya başladı. Yere düşmüş ili kütüklerin üstüne atlayıp aşağı sarkan dalları çarpmamak için başımı öne eğerek hızla koştum. Bir süre sonra ciğerlerim yanmaya başlamıştı. Kız patikadan ormana dalıyor, sonra yine yola çıkıyor, beni atlatmaya çalışıyordu. Nihayet orman bitince karşımıza açık arazideki bataklık çıktı. Burada onu yakalama fırsatım vardı. Artık kızın saklanabileceği bir yer yoktu. Sadece hızımı arttırmam gerekiyordu. Üstelik benim ayağımda spor ayakkabılar ve blue jean onun üstüne uzun elbise olduğundan bu iş kolay görünüyordu. Gel gelelim tam yetişmek üzereyken aniden yana saparak bataklığın içine daldı. Onu takip etmekten başka seçeneğim yoktu. Artık koşmak olanaksızdı. Zemine güvenemiyordum. Sürekli bir yol varmış gibi görünüyordu ama sonunda diz boyu çukurlara dalıyor, pantolonumu vıcık vıcık çamura buluyordum. Oysa kız görünüşe bakılırsa nereye basacağını iyi biliyordu. Gittikçe mesafeyi açtı ve sonunda sisin içinde gözden kayboldu. Artık sadece ayak izlerini takip edebilirdim. Gözden kaybolduktan sonra ayak izlerinin tekrar patikaya doğru çıkmasını ümit etmiştim. Oysa izler giderek bataklığın içlerine yöneliyordu. Derken arkamdaki sis iyice yoğunlaştı. Ve artık patikayı göremez oldum. Yuhu e tekrar bulacağından şüphelenmeye başlamıştım. Benim adım Jacob Portman. Ben Abe'in torunuyum. Sana zararım dokunmaz. Diye ona sesimi duyurmaya çalıştım. Ne var ki sis ve çamur adeta sesimi yutuyordu. Kızın ayak izleri bir taş yığınına doğru gidiyordu. Uzaktan bakınca bu yığın kocaman gri bir eskimo kulübesi gibi görünse de aslında bir höyük, yani olma adını veren o Neolitik mezarlardan biriydi. Uzun ve dar höyük benim boyumdan biraz yüksekti. Bir ucunda kapı gibi dikdörtgen bir ağız vardı. Çamurun ortasındaki bir ot öbeğinin üstündeydi. Cıvık çamurdan, höyüğün etrafını çeviren nispeten sert toprağa atladığım zaman, ağzın aşağı doğru inen bir tünelin girişi olduğunu fark ettim. İki yandaki duvarlara karmaşık döngüler ve sarmallar kazınmıştı. Bunlar anlamları çağlar öncesinde kaybolmuş antik hierogliflerdi. Bataklık çocuğu burada yutuyor diye düşündüm. Ya da buraya giren herkes unutlarını dışarıda bıraksın demek daha doğru olurdu. Buna rağmen içeri girdim. Çünkü kızın ayak izleri beni buraya getirmişti. Höyükün içindeki tünel nemli, dar ve muazzam derecede karanlıktı. Ancak kamburu çıkmış yengeç yürüyüşüyle ilerleyebiliyordum. Neyse ki kapalı mekanlar benim ödümü patlatan şeyler arasında bulunmuyordu. Kızın ileride bir yerde korkudan titrer vaziyette beklediğini hayal ederek sündürürken bir yandan onunla konuşuyor ve zarar vermeyeceğimi temin etmek için elimden geleni yapıyordum. Sözlerim hangi yönden geldiği belli olmayan bir yankıyla tokat gibi yüzüme çarpıyordu. Almak zorunda kaldığım tuhaf pozisyondan ötürü tam uyuduklarım uyuşmak üzereyken tünel bir oda genişliğine büründü. İçerisi zifiri karanlık olsa da ayakta durup kollarımı iki yana uzattığımda duvara değmeyecek kadar genişti. Cep telefonumu çıkarıp bir kez daha fener gibi kullandım. Mekanın nasıl bir yer olduğunu anlamam fazla sürmedi. Yatak odan büyüklüğünde duvarları tamamen taştan oluşan tamamen boş bir yerde burası. Kız ortalıkta yoktu. O kızım nasıl olup da elimden kaçtığını anlamaya çalışırken aklıma bir şey dank etti. Durum öyle açıktı ki bu kadar uzun süre sonra anladığım için kendimi aptal gibi hissediyordum. Kız aslında yoktu. Hiç olmamıştı. Ben onu ve diğerlerini hayalimde canlandırmıştım. Onların fotoğraflarına baktığım anda beynim onları yoktan var etmişti. Ya onların ortaya çıkışından önce ortalığın birdenbire tuhaf bir şekilde kararması? Herhalde kendimden geçmiştim. Zaten öyle bir şey olmasa olanaksızdı. O çocukların hepsi uzun zaman önce ölmüştü. Öyle olmasa bile tıpı fotoğrafların çekildiği andaki gibi görülmelerine inanmak çok saçmaydı. Yine de her şey öyle çabuk olmuştu ki, durup bir halüsinasyonun peşinden koşturduğumu düşünecek vakit bulamamıştım. Doktor Golan'ın bu duruma nasıl bir açıklama getireceğini tahmin edebiliyordum. O ev senin için duygusal açıdan öyle yüklü bir yer ki, sadece içeride olman bile stres tepkisini tetiklemeye yetmişti. Evet... Psikiyatrik zırvalar yumurtlayan yarın tekiydi ama bu onun yanlış konuştuğu anlamına gelmezdi. Kendimden utanarak geri döndüm. Yengeç gibi yürümeyi bırakıp delikanlının son zerresini de ayaklar altına alarak tünelin ağzından gelen puslu ışığa doğru dizlerimin üstünde süründüm. Başımı kaldırıp yukarı bakınca bu manzarayı daha önce gördüğümü hatırladım. Martin'in müzesinde bataklık çocuğunu keşfettikleri yere ait bir fotoğraftı bu. Bir zamanlar insanların bu iğrenç kakan bataklığın cennetin kapısı olduğunu inanmaları hayret vericiydi. Buna öyle yürekten inanmışlardı ki benim yaşlarımda bir çocuk oraya gitmek için canını vermeye razı olmuştu. Ne üzücü, ne aptalca bir ölüm. O anda eve dönmeye karar verdim. Artık bodrumdaki fotoğraflar umurumda değildi. Bilmecelerle, gizemli olaylarla ve son sözlerle uğraşmaktan bıkmıştım. Büyük babamın takıntısını onlarla bağdaştırmak, beni iyileştirmek bir yana daha kötü yapmıştı. Artık hepsinin peşini bırakmanın vakti gelmişti.